Bölüm. Salı gecesi kendim hakkında bildiğimi sandığım şeylerin çoğunun yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Pazar sabahı babamla birlikte bavullarımızı toplayıp eve dönmek üzereydik. Ne yapacağıma karar vermek için sadece birkaç günüm vardı. Ya kalacaktım ya dönecektim. Ki iki seçenek de iyi görünmüyordu. Burada kalıp bildiğim her şeyi nasıl geride bırakabilirdim. Fakat bütün bu öğrendiklerinden sonra... Eve nasıl dönebilirdim? Daha kötüsü, bu konu hakkında konuşabileceğim kimse yoktu. Babamla konuşmam söz konusu bile olamazdı. Emma sık sık neden kalmak gerektiği konusunda hararetten utuklar atsa da, hiçbiri ne kadar yavan görünse de, terk etmem istenen yaşama karşı bir çözüm getirmiyordu. Aynı şekilde yegane çocuklarının nedeni bilinmeyen bir şekilde birdenbire kaybolmasının ailemi nasıl etkileyeceğinin, veya kendisinin bile kabul ettiği döngünün içindeki boğulma duygusu nasıl gidereceğinin cevabını da vermiyordu. Sen buradayken her şey daha iyi olacak demekten başka bir laf bilmiyordu. Hele Bayan Pregrin hiç yardımcı olmuyordu. Sadece elini boyuna konuşmak istediğim halde verdiği tek cevap benim adıma karar veremeyeceğiydi. Yine de benim kalmamın istediği belliydi. Benim güvenliğim bir yana... Döngünün içindeki varlığım herkesin daha güvende olmasını sağlayacaktı. Fakat bütün ömrümü onların bekçi köpeği olarak geçirme fikri hoşuma gitmiyordu. Dedemin de aynı hisse kapıldığından ve savaştan sonra dönmeyi reddetmesinde kısmen bunun payı olduğundan kuşkulanmaya başlamıştım. Sıradışı çocuklara katılmak, aynı zamanda liseyi bitirememek, üniversiteye gidememek ya da büyüyen insanların normal yaptıkları diğer işleri yapamamak anlamına geliyordu. Fakat o zaman kendi kendime ben normal değilim diye hatırlatıyordum. Hem boş ruhlar beni avlamak istediğine göre döngünün dışında yaşayacağım hayat neredeyse her halükarda kısa sürecekti. Günlerimi korku içinde geçirip sürekli arkamı kollayacak, geceleri kabuslarla uyanacak, sonunda gelip biletimi kesmelerini bekleyecektim. Bu olasılık üniversiteye gidememekten çok daha kötü görünüyordu. Sonra... Üçüncü bir yol olamaz mı diye düşündüm. 50 yıl boyunca döngünün dışında yaşayıp boş ruhları püskürten Portman dedem gibi olamaz mıydım? O zaman buna içimden itiraz eden bir ses yükseldi. O askeri eğitim almıştı salak. Soğuk kanlı bir savaşçı olmuştu. İçi namlusu kesilmiş tüfeklerle dolu bir dolabı vardı. Senle kıyaslandığı zaman Rambo gibiydi. İmser yanım atış poligonunda eğitim alırım diyordu. Karate öğrenirim sürekli idman yaparım dalga mı geçiyorsun lisede bile kendini koruyamadın sana muhafızlık etmesi için o ameleye rüşvet vermek zorunda kaldın birisine silah doğrultmaya kalksan korkudan altına yaparsın hayır yapmam sen zayıfsın sen eziksin o yüzden sana gerçekten kim olduğunu hiç söylemedi beceremeyeceğini biliyordu kes sesini kes sesini Günler boyu bu ikilemi yaşadım. Kalayım mı, döneyim mi? Hiçbir çözüm bulamadan takıntı halinde bunu düşündüm. Bu arada babamın kitap konusundaki hevesi tamamen kaçmıştı. Çalışmayı azalttıkça morali daha çok bozulmuştu. Morali bozuldukça barda geçirdiği vakit artmıştı. Hiç o şekilde içtiğini görmemiştim. Gecede 6-7 bira içiyordu. Öyle olduğu zaman yanında durmak istemiyordum. Çok efkarlıydı. Susup somurtmadığı zaman duymak istemediğim şeyler söylüyordu. Bir gece annen yakında beni terk edecek dedi. Kısa zamanda bir şey yapamazsam gerçekten bunu yapabilir. Ondan kaçmaya başladım. Bunu bile fark ettiğini pek sanmıyorum. Gidiş gelişlerim hakkında yalan söylemek hüzünlendirici derecede kolaylaşmıştı. Bu arada sıra dışı çocukların yuvasında Bayan Piregün adeta bir tecrüt uyguluyordu. Sanki sıkı yönetimi ilan edilmiş gibiydi. Küçük çocuklar yanlarında büyük biri olmadan hiçbir yere gidemiyor, büyükler çiftler halinde dolaşıyor, her seferinde Bayan Piregün'e haber vermeleri gerekiyordu. Dışarı gitmek için izin almak işkence gibiydi. Evin ön ve arka tarafını gözetlemek amacıyla vardiyalar halinde nöbetçiler görevlendirilmişti. Bütün gün ve gecenin büyük bir kısmı boyunca, Pencerelerin önünde dışarı seyreden sıkılmış yüzler görülüyordu. Birinin yaklaştığını gördükleri zaman ucu bayan pirgünün odasındaki zile bağlı ipi asılıyorlardı. Bu durumda ne zaman eve gelsem o beni sorgulamak için kapıda bekliyordu. Döngünün dışında neler oluyordu? Garip bir şeyler görmüş müydüm? Takip edilmediğimden emin miydim? Çocukların biraz keçileri kaçırır gibi olması şaşırtıcı değildi. Küçükler taşkınlık yaparken... Büyükler sıkılıyordu. Herkesin duyacağı bir sesle yeni kurallardan şikayet ediyorlardı. Durup dururken birinin abartılı bir şekilde iç çektiği duyuluyordu. Böyle anlarda Milard'ın odada dolaştığını anlıyorduk. Hagın araları sürüler halinde gezinip etraftakileri sokmaya başlayınca eve girmeleri yasaklandı. Bunun üzerine Hak bütün vaktini pencerenin önünde geçirmeye başladı. Araları camın öbür tarafında uçuşuyordu. Kurşun ayakkabılarını kaybettiğini iddia eden Olive, tavanda sinek gibi dolaşmaya koyuldu. Odada bulunanların kafasına pirinç taneleri atıyor, sonunda kafasını kaldıranlar onu görünce neredeyse bayılana kadar kahkaha attığından dengesi bozulup yere düşecek gibi oluyordu. Düşmemek için bir avizeye veya kornişe tutunmak zorunda kalıyordu. İçlerinde en ecai bir en Kilden askerleri üzerinde Doktor Frankenstein'ı kıskandıracak deneysel ameliyatlar yapmak üzere bodrumdaki laboratuvarına kapanmıştı. Berbat bir örümcek adam yapmak için iki tane askerin kollarıyla bacaklarını kesiyor veya enerji hiç tükenmeyecek bir şekilde bir kilden adam yaratmak amacıyla dört tavuğun yüreğini bir askerin göğsüne yerleştiriyordu. Askerlerin minik gri bedenleri bu baskıya dayanamayıp birer birer iflas edince Bodrum iç savaştaki bir askeri hastaneye benzemişti. Bayan Piregül'e gelince, o sürekli hareket halindeydi. Piposunu ardarda doldurup içiyor, gözünün önünde olmadıkları anda kaybolacaklarmış gibi çocukları sürekli kontrol etmek için odadan odaya topallayarak dolaşıyordu. Arada bir uyuşukluğundan kurtulan Bayan Ovakit, koridorlarda gezinip zavallı evlatlarına müstisce seslendikten sonra birinin kollarına yığılınca, yatağına geri götürülüyordu. Bayan o vakitin trajik çilesi ve boş ruhların iyim neden kaçırmak istedikleri konusunda bir sürü paranoyakça tahmin yapılıyordu. Son derece tuhaf teorilerin yanında bütün gezegeni yutacak kadar geniş tarihin en büyük zaman döngesini yaratmak gülünç derecede iyimser teoriler vardı. Boş ruhlarla dost olmak ruh yiyen korkunç bir canavarın son derece yalnız olması gibi. Sonunda eve ürkütücü bir sessizlik çökmüştü. İki gün boyunca hapis hayatı yaşamak herkese aşırı halsizliğe yetmişti. Depresyona karşı en iyi savunmanın, rutini sürdürmek olduğuna inanan bayan Previn, herkesin ilgisini günlük derslerine çekmeye çalışıyor, günlük yemeklerin hazırlanması ve evin tertemiz tutulması için uğraşıyordu. Gel gelinim, çocuklar bir iş yapma konusunda doğrudan talimat almadıkları zaman koltuğa gömülüp, boş gözlerle dışarıyı seyrediyor, daha önce yüzlerce kez okudukları sayfaları kıvrılmış kitapları karıştırıyor veya uyuyordu. Sıradışı yeteneğini sergilediğini hiç görmediğim Horus bir akşam çığlık atmaya başladı. Bir grup çocuk fırlayıp nöbet tuttuğu tavan arasına çıktık. Horus oturduğu sandalyede pürt dikkat kesilmiş bir kabustan uyanmışçasına elini havada bir şey kovar gibi savuruyordu. Çığlık atarken birden anlamsız sözler söylemeye başladı. Denizlerin kaynadığını, gökyüzünden kül yağdığını, sonsuz bir duman bulutunun bir örtü gibi dünyayı boğacağını haykırdı. Birkaç dakika süren bu kehanet gibi duyurulardan sonra, görünüşe bakılırsa, hassizlikten kıpırdayamaz olmuş ve huzursuz bir uykuya dalmıştı. Diğerleri bu olayı daha önce görmüştü. Öyle sık görmüşlerdi ki, geçirdiği nöbetleri gösteren fotoğraflar Bayan Piregri'nin albümünde vardı. O yüzden ne yapacaklarını biliyorlardı. Mücirinin talimatı üzerine kollarıyla bacaklarından tutup yatağına götürdüler. Birkaç saat sonra uyandığında gördüğü rüyayı hatırlamadığını söyledi. Hatırlamadığı rüyaların pek ender gerçeğe döndüğünü iddia etti. Çocukların kaygılanacak bir sürü meselesi olduğundan bu iddiayı doğru kabul ettiler. Oysa ben bir şey sakladığını hissetmiştim. Karen Hall gibi küçük bir kasabada birisi ortalıkta görülmediği zaman bunun fark edilmemesi mümkün değildir. O yüzden Martin çarşamba günü müzeyi açmayınca ve gece eve dönmeden önce Priest Hall'da her zamanki gibi içkisini yudumlamaya uğramayınca herkes onun hasta olduğunu düşündü. Kevin karısı bakmak için eve gittiğinde kapının ardına kadar açık olduğunu, cüzdanıyla gözlüğünü mutfak tezgahı üzerinde durmasına rağmen evde kimsenin bulunmadığını gördü. Bunun üzerine herkes öldüğünden kaygılanmaya başladı. Ertesi gün yine ortalıkta gözükmeyince, bir grup erkek kulübeleri arayıp, ters dönmüş sandalların altına bakmak için yola çıktı. Evli olmayan ve viski içmeyi seven bir adımın, bir içki alemi sonunda sızıp kalabileceği her yeri arayacaklardı. Tam işe koyulmuşlardı ki, telsizden bir anons duyuldu. Martin'in cesedi okyanusta bulunmuştu. Onu bulan balıkçı geldiğinde, Papta babamla birlikte oturuyordum. Daha öğle saatini biraz geçmesine rağmen prensiplere göre kendisine bira verildi. Birkaç dakika sonra adam olayı anlatmaya başladı. Ganet burnunda ağ atıyordum. A bana çok ağır geldi. Çok garipti. Çünkü orada genellikle ufak tefek şeyler çıkar. Karides filan. Ağın bir yengeç kafesine takıldığını sandım. O yüzden zıpkını alıp sandalın altına eğildim. Biraz sonra bir şeye takıldı. Marazi bir ana okulunda masal saatiymiş gibi hepimiz taburelerimizi ona biraz daha yaklaştırdık. Martin'in ta kendisiydi. Uçurumdan aşağı düşmüş ve köpek balıkları tarafından ısırılmış gibi bir hali vardı. Gecenin köründe üstünde sabahlığı ve el arabasıyla o uçurumun tepesinde ne arıyordu kim bilir. Giyinlik değil miydi diye sordu Kev. Belki yatmak üzere giyinmişti. Yağmurda yürümek için değil. Herkes Martin'in ruhu için kısa birer doğa mırıldandıktan sonra teoriler üretmeye başladı. Birkaç dakika geçmeden mekan, çakır keyif Sherlock Holmes'larla dolu duman altı bir batakaneye dönmüştü. Adamın biri, herhalde sarhoştu diye ortaya bir fikir attı. Bir başkası, belki uçurumun orada koyun katilini görmüştü, onu kıvalıyordu dedi. Şu yeni gelen kafadan çatlak adama ne demeli diye sordu balıkçı. Hani şu kamp yapan. Babam taburesine doğruldu. Ben iki gece önce ona rastladım. Şaşkınlık içinde ona döndüm. Bana söylemedin? Kapanmadan yetişmek için eczaneye gidiyordum. Bu adam da kasabanın dışından karşı taraftan geliyordu. Çok acelesi vardı. Tamamen rahatsız etmek için yanımdan geçerken bir omuz attım. Durup dik dik bana baktı. Korkutmaya çalışıyordu. Ben de gözlerimi ona dikip burada ne aradığını, ne işle uğraştığını sordum. Çünkü gördüm ki burada insanlar kendilerinden bahsediyorlar. Kev tezgahın üstüne yaslandı. Ee? Bir an bana vuracakmış gibi davrandı. Sonra yürüyüp uzaklaştı. Bunun üzerine birçok müdavim peş peşe sorular sormaya başladı. Bir ornitolog ne iş yapardı? Adam niye kamp kurmuştu? Ve önceden duyduğum birçok soru. Benimse kaç gündür sormaya can attığım tek bir sorum vardı. Onda tuhaf bir şey fark ettin mi? Yüzünde. Babam bir an düşündü. Evet, gerçekten. Güneş gözlüğü takmıştı. Gece mi? Çok garipti. Birden midem bulandı ve kusacak gibi oldum. Babam yumruk yumruğa bir kavgadan çok daha büyük bir tehlikenin ışığına gelmişti. Bu durumu en kısa zamanda Bayan Priglin'e söylemem gerektiğini biliyordum. Aman saçmalamayın dedi Kev. Cairnholm'da yüzyıldan beri cinayet işlenmedi. Hem neden ihtiyar Martin'i öldürmek istesinler ki? Hiç mantıklı değil. Bahse girerim otopsi sonucu açıklandığı zaman gelecek yüzyıla yetecek kadar içmiş olduğu ortaya çıkar. Balıkçı, ondan önce büyük bir bela olabilir dedi. Hava durumunda büyük bir fırtınanın geldiği söylendi. Son bir yılın en şiddetlisiymiş. Kev, hava durumunda söylemişler diye dalga geçti. Şimdi yağmur yağdığını bilmek istiyorsam o gerizekalılara güvenmem. Ada sakinleri Tabiat Ana'nın Kelholm'da yapabilecekleri konusunda genellikle iç karartıcı tahminlerde bulunuyorlardı. Sonuçta hava koşullarının insafına kalmışlardı. Ve hepsi doğuştan karamsardı. Nitekim bu kez en kötü korkuları doğru çıkmıştı. Bir haftadan beri adaya döven yağmur ve rüzgar o gece çok sert bir fırtınaya dönüştü. Kapkarı bulutlar gökyüzünü kaplarken denizde köpüklü dev dalgalar oluştu. Bir yandan Martin'in ölümü, diğer yandan havu durma hakkında konuşan bütün kasabanın yanı sıra çocuk yuvasını sakinleri de evlerine hapsoldu. Pencerenin panjurları kapatılıp kapılar sürgülendi. Dev dalgalar tekneleri salladıkça palamarları koparacakmış gibi gıcırlıyordu. Bu da denize açılmak intihar anlamına geleceğinden kimse limanı terk etmeyi göze alamadı. Anakaradaki polis deniz sakinleşmeden Martin'in cesedini çıkaramadığı için kasaba halkı onun cesedinin ne olacağı şeklindeki alsap bozucu soruyla baş başa kalmıştı. Sonunda adadaki en büyük buz stoğana sahip balık satıcısının 10 dükkanın arkasında somon, morena ve diğer balıklarla birlikte beklemesine izin verdi. Ne de olsa... Onlar da Martin gibi denizden çıkarılıyordu. Babam rahip deliğinden ayrılmamam için bana sıkı sıkıya tembih etmişti ama Bayan Prelin'e tuhaf bir şey gördüğüm zaman haber vermemi tembihlemişti. Kuşkulu bir ölümden daha tuhaf ne olabilirdi? O yüzden gece üşüttüğümü bahane edip odama kapandım. Bir süre sonra pencereden çıkıp yağmur oluğuna tutunarak aşağı indim. O havada kimse dışarı çıkacak kadar enayi olmadığından ana caddede fark edilme korkusu olmadan koştum. Kırbaç gibi inen yağmur damlaları vurdukça kapişonumdan hışırtılar geliyordu. Çocuk yuvasına vardığımda bana şöyle bir bakan Bayan Piregrin aksi giden bir şeyler olduğunu anlamıştı. Kan çanağına dönmüş gözlerini bana dikerek ne oldu diye sordu. Ona kasabada duyduğum söylentileri ve yarım yamalak olayları anlattığımda Beti benzi attı. Beni aceleyle oturma odasına götürüp Panik içinde bulabildiği bütün çocukları oraya topladı. Seslendiği zaman cevap vermeyen birkaç çocuğu bulup getirmek için dışarı fırladı. Odadakiler kaygılı ve şaşkın bir halde bekliyordu. Emma ile Millard beni bir köşeye çektiler. Millard, neden böyle telaşlandı diye sordu. Onları usulca Martin'in başına gelenleri anlattım. Millard derin bir iç çekerken Emma üzgün bir tavırla kollarını kavuşturdu. ''Gerçekten o kadar kötü mü?'' diye sordum. ''Yani boş ruhlar olamaz. Onlar sadece sıra dışıları avlıyor değil mi?'' Emma homurdandı. ''Sen mi söylersin yoksa ben mi?'' Millard, ''Boş ruhlar sıra dışıları büyük ölçüde sıradan insanlara tercih ederler.'' dedi. ''Fakat ayakta kalabilmek için ne bulurlarsa yerler. Yeter ki canlı ve etine dolgun olsun.'' Bir boş ruhun etrafta olduğunu anlamanın yollardan biri budur dedi Emma. Cesetler birikmeye başlar. O yüzden genellikle göçebedirler. Sık sık yer değiştirmezlerse izlerini bulmak kolaylaşır. Sırtımda bir ürperti hissederek sordum. Ne kadar sık yemeleri gerekir? Eh epey sık dedi Milard. Yaratıklar vakitlerinin büyük bir kısmını boş ruhlara yiyecek bulmakla harcar. Fırsat buldukça sıra dışıları ararlar ama enerjilerin büyük bir kısmını boş ruhlar için, sıradan kurbanlar bulmak için harcarlar. Hayvan ya da insan bulduktan sonra kalan pisliği saklarlar. Biraz ilginç bir kemirgen türünün ürüme eğilimleri hakkında bilimsel bir açıklama yaparmış gibi konuşuyordu. Peki yaratıklar hiç yakalanmaz mı diye sordum. Yani insanların katledilmesine yardım ediyorlarsa sizce... Emma, bazıları yakalanıyor dedi. Haberleri dinliyorsan bahse girerim bazılarını duymuşsundur. Bir tane adamı yakalamışlardı. Buz kutusunda kesik insan başları, alçak bir ocağın üstündeki et kazının içinde yaşlı kadınlar vardı. Adam sanki Noel yemeği hazırlıyordu. Bu olay senin zamanında çok eski geçmişe ait değil. Gecenin geç bir vaktinde buna benzer dehşet verici koşullarda yakalanmış, Milvakil yamyam seri katilden bahseden özel bir haberi hayal meğer hatırladım. Cefridah dahmer mi demek istiyorsun?'' ''Evet sanırım o beyefendinin adı buydu.'' dedi Milart. Hayret verici bir olay. Uzun yıllar boyunca boş ruh olmadığı halde anlaşılan taze ete yönelik iştah hiç kesilmemiş. ''Sizin gelecek hakkında bilginiz olmadığını sanıyordum.'' dedim. Emma hızırca güldü. ''Kuş gelecekle ilgili sadece güzel şeyleri kendine saklıyor.'' Bizim hep can sıkıcı olayları duyduğumuza emin olabilirsin. O sırada en oğlu Horace'ı gömleklerini ucundan çekerek getiren Bayan Pregun odaya döndü. Bunun üzerine herkes pür dikkat kesildi. Beni takdir ettiğini gösteren bir baş hareketi yapan Bayan Pregun az önce yeni bir tehdit haberi aldık diye konuştu. Döngümüzün dışında bir adam şüpheli bir şekilde ölmüş. Sebebini kesin olarak bilmeyip, Güvenliğimize karşı ciddi bir tehdit olduğundan emin olmasak da öyleymiş gibi buna hazırlıklı bulunmamız gerekir. Yeni bir duyuruya kadar akşam yemeği için sebze toplamak veya bir kaz yakalamak için dahi olsa kimse evi terk etmeyecek. Odada toplu bir homurdanma yükselince bayan Piregrin bağırarak devam etti. Şu son birkaç günden beri hepimiz çok sıkıntı çektik. Sizden sabırlı davranmaya devam etmenizi rica ediyorum. Parmaklar havaya kalkmasına rağmen hiçbir soru sorulmasını kabul etmeyen Bayan Peregrin kapıları kilitlemek için odadan çıktı. Panik içinde onun arkasından koştum. Adada gerçekten tehlikeli bir durum varsa, döngüden dışarı adım attığım anda öldürülebilirdim. Ama burada kalırsam, ben kayboldum diye üzüntüden yatakları düşmesi bir yana, onu savunmasız bir halde bırakacaktım. Bu nedense bana daha kötü geliyordu. Bayan Peregrin'e yetişip Gitmem lazım dedim. Beni boş bir odaya sokup kapıyı kapadı. Yüksek sesle konuşma ve kurallarıma uyu diye buyurdu. Söylediklerim senin için de geçerli. Kimse bu evden ayrılamaz. Ama şimdiye kadar senin benzersiz konumundan ötürü dilediğin zaman gidip gelmen konusuna daha önce kimseye tanınmamış ölçüde serbestlik tanıdım. Fakat seni buraya kadar takip etmiş olabilirler. Bu durumda evlatlarımın hayatı tehlikede demektir. Onları ya da kendini daha fazla tehlikeye atmana izin veremem. Anlamıyor musunuz dedim öfkeyle. Tekneler denize açılamıyor. Kasaba halkı kısılıp kaldı. Babam da öyle. Eğer gerçekten bir yaratık varsa ve düşündüğüm kişi ise zaten babamla neredeyse kavgaya tutuşacaklarmış. Adam hiç tanımadığı birini boş ruhlara teslim ettiyse bir sonraki kim olur dersiniz? Yüzü taş gibi ifadesizdi. Kasaba halkının durumu beni ilgilendirmez. Evlatlarımı tehlikeye atamam. Hiç kimse için. Sadece kasaba halkı değil, söz konusu olan babam. Birkaç tane kapıyı kilitlemeniz benim çıkmamı engeller mi sanıyorsunuz? Belki engellemez. Ama buradan ayrılmakta ısrar edersen, o zaman hiç geri dönmemen için ısrar ederim ben de. Öyle şaşırmıştım ki kendimi tutamayıp güldüm. Ama bana ihtiyacınız var. Evet var. Hem de çok. Hışımla Emma'nın üst kattaki odasına çıktım. İçeride şayet Norman Rockwell hapiste çile dolduran insanların resmini yapmış olsa ancak bu kadar benzeyebilecek bir hüsran tablosu vardı. Brewing kıpırdamadan pencereden dışarıyı seyrediyordu. Enoh yere oturmuş sert bir kil parçasını yöntüyordu. Emma yatağın kenarına ilişmiş, dilseklerini dizlerine dayamış bir halde bir defterin sayfalarını yırttıktan sonra parmakları arasında yakıyordu. İçeri girdiğim zaman demek geri döndün dedi. Hiç ayrılmadım ki. Bayan Preglin beni bırakmıyor. Ben yaşadığım ikilimi açıklarken herkes kulak kesilmişti. Ayrılmaya kalkarsam beni dönmemek üzere kovacak. Emma bütün defteri yakmıştı. ''Bunu yapamaz!'' diye bağırırken elini yalayan alevleri aldırış bile etmiyordu. ''Ne isterse yapar.'' dedi Brovin. ''O kuş.'' Emma defteri yere atıp üstüne basarak alevleri söndürdü. ''Size gideceğimi söylemeye geldim. Beni istese de istemese de gideceğim. Burada mahkum olmayacağım ve babam gerçekten tehlike altındayken başımı kuma gömmeyeceğim.'' ''Emma, öyleyse ben de seninle geliyorum.'' dedi. Ciddi olamazsın diye karşılık verdi Brovin. Ciddiyim. Sen su katılmadık aptalsın dedi Eno. Bun buruşu bir ihtiyar haline geleceksin. Üstelik ne için? Onun için mi? Gelmeyeceğim dedi Emma. Zamanın aradaki farkı kapatmaması için döngünün dışında saatlerce kalman gerekir. Bizim işimiz o kadar sürmeyecek değil mi Jacob? Bu kötü bir fikir diye cevap verdim. ''Neymiş kötü fikir?'' dedi Eno. ''Hayatını neden tehlikeye attığını bile bilmiyor.'' Bravin, ''Müdüre bundan hoşlanmaz.'' diye gerçeği açıkladı. ''Bizi öldürür hem.'' Emmi ayağa kalkıp kapıyı kapadı. ''Bizi müdüre değil, o yaratıkları öldürecek. Hem öldürmeseler bile bu şekilde yaşamak ölmekten beter olabilir. Kuş bizi öyle sıkıyor ki nefes bile alamıyoruz.'' ''Bütün sebep dışarıda her ne varsa.'' Düzleşecek cesareti olmaması. O ana kadar yanımızda olduğunu fark etmediğim Milard ya da dışarıda olmayanla dedi. Bu ama hoşuna gitmeyecek diye tekrarladı. Emma kavgaya hazır bir halde arkadaşına yaklaştı. O kadının eteği altına daha ne kadar saklanabilirsin? Bayan Ovaket'in başına gelenleri unuttun mu diye sordu Milard. Çocuklar döngüden ayrılınca öldürüldüler ve bayan Brunting kaçırıldı. Oldukları yerde kalsalardı bu kötülükler olmayacaktı. Kötülükler olmayacak mıydı diye kuşkuyla sordu Emma. Evet, boş ruhların döngülerin içine giremediği doğru. Ama yaratıklar girebilir. Çocuklar da dışarı çıkmaya o şekilde kandırılmış. Olduğumuz yerde oturup ön kapıdan girmelerini mi bekleyeceğiz? Ya akıllıca kılık değiştirip bu kez silah getirirlerse ne olacak? Eno, ben olsam şöyle yapardım diye konuştu. Herkes uyuyana kadar bekler. Ardından Noah baba gibi bacadan inerdim ve bam. Emma'nın yastığına hayali bir silahla ateş eder gibi yaptı. Herkesin beyni duvara yapışırdı. Millard içini çekerek teşekkürler dedi. Onları fark etmediğimizi anlamalarına fırsat vermeden darbe indirmeliyiz dedi Emma. Elimizde hala şaşırtma kozumuz varken kullanmalıyız. Ama orada olduklarını bilmiyoruz dedi Milard. Buluruz. Peki nasıl yapmayı düşünüyorsun? Boş ruh görene kadar etrafta dolaşacak mıyız? Sonra ne olacak? Affedersiniz, bizi yeme konusunda niyetinizin ne olduğunu merak ediyorduk mu diyeceğiz? Jacob var ya dedi Brovin, onları görebilir. Boğazımın düğümlendiğini hissettim. Bu avcı grubu kurulacaksa, bir bakıma herkesin güvenliğinden ben sorumlu olacaktım. Ben onları sadece bir kez gördüm diye uyarıda bulundum. O yüzden kendimi uzman sayamam. Millard, hem onlardan birini göremezsek ne olacak diye sordu. Ya gerçekten burada olmadıkları ya da saklandıkları anlamına gelebilir. Şimdi olduğu gibi o zaman da elimizde ipucu olmayacak. Herkesin yüzü asıldı. Millard mantıklı bir söz söylemişti. Görünüşe bakılırsa mantık bir kez daha ağır bastı diye konuştu. Ben gidip akşam yemeği için yulaf lapası alacağım. İsyancı adaylarından katılmak isteyen varsa bana eşlik edebilir. Yerinden kalkıp kapıya doğru gittiği sırada yatak yayları gıcırdadı. Fakat odadan çıkmaya fırsat bulamadan Enoh ayağa fırlayıp buldum diye bağırdı. Milard durdu. Ne buldun? Enoh bana döndü. Boş ruhların yiyip yemediğini bilmediğimiz adam var ya, onun evde tuttuklarını biliyor musun? Balıkçı dükkanında ellerini ovuşturdu. Öyleyse nasıl emin olacağımızı biliyorum. Nasıl olacağız diye sordu Milard. Ona soracağız. Bir keşif kolu oluşturuldu. Benim yalnız gitmeme açıkça karşı çıkan Emma bizimle gelecekti. Bayan Peregrine kızdırmaya çekinen ama bizi koruması gerektiğini düşünen Brovin. Ve planını uygulayacağımız en orta ekipteydi. Görünmezliğe işe yarayabilecek olan Milard bize katılmamıştı. Üstelik bizi ispiyonlamaması için onu ayartmak zorunda kalmıştık. Emma, hep birlikte gidersek o zaman kuş Jacob'u aforoz edemez diye mantık yürüttü. Dördümüzü birden aforoz etmesi gerekir. Brovin, Ama ben naforoz edilmek istemiyorum dedi. Asla yapamaz, Vin. Mesele burada. Hem hava aydınlanmadan dönersek belki gittiğimizi bile fark etmez. Bu konuda kuşkulu olsam da denemeye değeceğinden hem fikirdik. Kaçışımız tıpkı hapisten firar etmeye benziyordu. Evin en kargaşalı zamanı olan yemekten sonrası Bayan Pireger'in dikkatinin de en çok dağıldığı andı. Emma oturma odasına, ben çalışma odasına gidiyormuş gibi yaptık. Birkaç dakika sonra üst kattaki koridorun sonunda buluştuk. Burada tavandaki bir kapağın arkasında merdiven vardı. Merdivene önce Emma tırmandı. Arkasından ben çıktım. Kapağı arkamızdan kapayıp küçük ve karanlık tavan arasına girdik. Uçtaki havalandırma kapağını kolayca yerinden çıkarınca çatının düz bir kısmına çıktık. Gecenin karanlığında dışarı çıktığımızda diğer iki üye bizi bekliyordu. Brovin bize sımsıkı sarılıp Aşağıdan aldığı birer siyah muşamba yağmurluk verdi. Döngünün dışında bizi bekleyen fırtınaya karşı belli bir koruma sağlayacağını düşünerek bunları giymeyi ben önermiştim. Yere nasıl ineceğimizi sormak üzereyken Olivin havada uçarak damın üstünde yükseldiğini gördüm. Gülerek kim paraşüt oyunu oynamak ister diye sordu. Ayakları çıplaktı ve beline kalın bir ip dolanmıştı. İpi tuttuğunu merak ederek damdan aşağı bakınca Fiona'yı gördüm. Pencereden sarkmış vaziyette ipi elinde tutuyordu. Beni görünce el salladı. Anlaşılan suç ortaklarımız vardı. Önce sen diye bağırdı Eno. Ben mi? Endişeyle çatının kenarından geriye kaçtım. Emma, ol ve sıkıcı tutunup atla dedi. Kalça kemiğimi kırmama yol açacak böyle bir plan olduğunu hatırlamıyorum. ''Bir şey olmaz aptal. Sen Olive'e sarıl yeter. Çok eğlenceli. Birçok kez yaptık.'' Sonra bir an düşünüp ''Şey, bir kere yaptık.'' dedi. Görünüşe bakılırsa başka çare yoktu. O yüzden kendimi toplayıp çadının kenarına yaklaştım. ''Olive korkma.'' dedi. ''Söylemesi kolay. Sen nasıl olsa düşmezsin.'' Kollarını uzatıp bana sarıldı. Ben de onu tuttum. ''Tamam.'' gidelim diye fısıldadı. Gözlerimi kapatıp boşluğa adım attım. Korktuğum gibi düşmeyip hava kaçıran bir balon gibi yavaşça yere indik. Eğlenceliydi dedi Olive. Şimdi in bakalım. Ben yere basınca hüüü diyerek füze gibi hızla çatıya yükseldi. Yukarıdakiler onu susturup birer birer aşağı indi. Tekrar bir araya gelince usulca ay vurduğu ormana girdik. Piyono ile Olif bize el sallıyordu. Belki hayal görüyordum ama rüzgarda dalgalanan çıldan heykeller de bize el sallar gibiydi. Adem ise hüzünle vedalaşır gibi başını sallıyordu.